1940 numaralı konu halkın İbn Abbas'ın vefat ettiği günde Kur'an sesi duymaları evet İbn Abbas Taif'te vefat etti cenazesinde bulundum bir kuş geldi onun gibi güzel kuş görülmemişti İbn Abbas'ın kefeninin arasına girdi dikkat ettik fakat çıktığını hiç kimse görmedi İbn Abbas defnedildiği zaman kabrinin kenarında kim olduğu bilinmeyen birisi ey huzura eren nefis razı edici ve razı edilmiş olarak Rabbine dön iyi kullarım arasına gir gir cennet fecre 89 27 ila 30 ayetlerini okudu.